Anne ve baba kendinden ayrı yaşayan evli çocuklarının mallarından izinsiz alırsa kul hakkına girmiş olur mu? Veya ayrı yaşayan bekar evlat için bir farklılık gösterebilir mi bu sorunun cevabı? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bu konuyla ilgili hadis kitaplarımızda... ''ente ve melk li ifadesi yer alır. Yani sen ve malın babana aitsiniz diye hadis-i şerifler var. Bu Hazreti Cabir'den rivayet edilen bir hadis. Başka kanallardan da bu anlamı içeren farklı rivayetler var. Birinde bir kişi Resulullah Aleyhisselam'a gelerek... Ya Resulallah işte benim çocuklarım var, malım var. Babam benim malımı almak istiyor. Ne dersin diye sual etmiş. Resulullah Aleyhisselam sen ve malın babana aitsiniz cevabını vermiş. Başka bir hadisi şerifte bir Arabi'nin böyle bir soru sordu ve böyle bir cevap aldığını görüyoruz. Ancak li ebik denilince oradaki lam harfi e, vücubiyet ifade eder mi etmez mi konusu tartışılıyor. E, yani mutlaka babana aittir diye bir tercüme yapılmamış. Burada ibahat dediğimiz yani baban e, gerektiğinde belirli şartlar dahilinde e, senin malından istifade edebilir şeklinde tercüme edilmiştir. Şimdi bu hadisi şerifin yorumunda e, ulemanın bazı kayıtları var. Bir defa bu hadisi şerif mutlak bir ifade değil. Mutlak ne demek? Direkt cümleyi dinlediğinizde hiçbir kayıt ve şart olmadan aynen yerine getirilmesi gereken şeye deniyor. Burada öyle bir emir yok. Başka hadis-i şeriflerden de bunu destekler mahiyette ifadeler var. Mesela Hazreti Ayşe validemiz ee, onlar ve malları eğer babaları muhtaç ise e, babalarına aittir tarzında bir hadis-i şerif var. Yani muhtaç olmak diye bir kayıt getirilmiş. Bundan hareketle bir babanın evladının malı üzerinde tasarruf yapması, alması, kullanması konusunda dört tane şart getirilmiş. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesine bakalım. Birincisi... Ee, mesela evladın o mala ihtiyaç duymaması gerekiyor. Ee, diyelim ki evladınız bir tane ekmek almış onu yiyecek. Gidip oradan aldınız. Ee, dolayısıyla ekmek ihtiyacını gideremiyor. Böyle bir durum olmaz. Yani evladın o şeye muhtaç olmaması gerekiyor. Ee, yahut üzerine giyineceği bir elbisesi var. Çektiniz aldınız. Böyle bir şey olamaz. Peki ikinci durum nedir? Ee, evladın Zarar görmemesi birinci kural, ikincisi de ona ihtiyaç duymaması gerekiyor. Mesela bir arabası var, işe onunla gidip geliyor, başka bir araç bulması, satın alması da mümkün değil. Arabasını aldınız, evladımın arabası ben istediğim gibi kullanırım diyemezsiniz, bu caiz değil. Yani o hadisten bu hüküm çıkmıyor. Üçüncü bir mesela, mesela bir kardeşten alıp diyene vermek. Bu uygun olmaz denmiş. Ancak bir kardeş çok muhtaçsa, diğer kardeşe düşen nedir? Onun ihtiyacını gidermeye çalışmaktır. Ancak siz iki kardeşten birinin malını alır, diğer bir kardeşe verecek olursanız, burada ne meydana gelir? Bu Usumet, değil mi? Düşmanlık Tabii. meydana gelir. Ha Bu böyle bir şey olmamalı deniyor. Dördüncü kuralda, Baba evladının malını alabilir ancak muhtaç olması kaydıyla. Yani baba gani, zengin, malı mülkü var. Ama öyle bir baba ki e, malını istediği gibi evladının malını harcamak, kullanmak arzu ediyor. Hayır böyle olmaz. Ama o şeye muhtaç olmalı. E, ihtiyacı oranında ihtiyacını giderecek kadar almalıdır. Bir de şu var yani öyle babalar var ki herkes senin benim babam gibi değil. tasarrufunu bilen, evet. helal kazanan, helale harcayan baba olmayabiliyor bazen. Adama veriyorsun gidiyor kumarda kullanıyor. Destek oluyorsun yanlış bir yolda kullanıyor. Böyle bir babaya bu konuda destek olmak elbette caiz olmaz. O halde bir baba evladının malını ona zarar vermemek. Ve kendisi de muhtaç olmak kaydıyla e, zaruret nedir o, yeme içmesi vesaire gibi zaruri ihtiyaçlarını giderecek tarzda alıp kullanması caizdir. Ancak e, israf etmemeli, aldığı şeyi yanlış yola kullanmamalı, bir de evladına zarar vermemeli. Bu kayıtlı ancak evladının malı üzerinde tasarruf yapabilir.